Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. sinematik Sinema Evine uğrayacağız bu akşamın yayınında. Evet mekan yeni binasında ve yeni salonunda izleyicilerle buluştu. Geçen hafta sonu ilk gösterimler gerçekleşti. Açık Dergi'yi takip edenler biliyor. Kent takvimlerinde olabildiğince kapsamaya çalıştık. Ama Kent takviminde de sınırlı kalsın. istemedik aslında sinematikin Sinema Evi'nin yeniden hayatımıza girmesi çok daha büyük ve heyecan verici bir mesele. Ve bunun için Senem Erdine ile buluşuyoruz bu akşamın yayınında Sinematek, Sinema Evi. Planlı Programlar koordinatörüm Senem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet hakikaten heyecanlı bir gelişme Sinematek, Sinema Evi'nin yeniden kapılarını açıyor olması Aslına evet. bakarsanız ilk tırnak içinde dedikoduları 2019 civarında almıştık. Sinema evinin yeniden kapılarını açacağının haberini. Ama malum evet. arada büyük bir pandemi. Evet, bir zaman geçti. Evet, evet. daha bir oldu. <gülüyor> Tabii ki sinematek birazdan konuşacağız. işbirliklerine de önem veriyor. Kapılarını açmadan dolayısıyla farklı alanlarda ve etkinlik... E, düzlemlerinde hı hı. ismini de yine andım e, ama şimdi hakikaten e, bir sinematikimiz var diyebiliyoruz bunun için yayındayız ayrıntılı <gülüyor> konuşacağız hep birlikte şuradan başlamak evet. istiyorum ama e, şimdi Türkiye sineması için yani bizi dinleyen özellikle genç kuşakları da düşünerek bu soruyu sormak istiyorum. Sinematik sembolik de değeri olan bir yapım. E, film izlenen yani yeni jenerasyonun çok bilmediği aslında bir uygulaman sinemayı ve uygulaması olup bitecekleri ve planlamanızı sormadan önce sinematekin bu e, tekabül ettiği sinema geleneğinin hı hı. ne manaya geldiğini yani biraz böyle simgesel değerinin ne olduğunu değerlendirmeniz mümkün mü acaba açık herhalde dinleyicilerine? Tabii ki. Ee... Yani sinematek nedir belki oradan başlayabiliriz. Yani bilenler biliyor tabii ama e, bilmeyenler için sinematikler sinema mirasını korumak ve film kültürünü yaymak için çalışan kurumlar. <gülüyor> e, bu doğrultuda işte arşiv çalışması yapıyorlar, filmleri e, sinema mirasını korumak için filmleri koruma altına alıyorlar, sanatsal ve tarihi değer taşıyan filmleri seyirciyle buluşturuyorlar e, ve seyircinin sinema sanatıyla yani... Sinemayı bir sanat olarak görüyor sinematekler evet. ve e, sinema filmleriyle daha bilinçli daha derin güçlü bir bağ kurmasını e, sağlamak üzere etkinlikler düzenliyorlar söyleşiler seminerler, paneller filmleri sunumlar eşliğinde sunuyorlar. E, bu bizde de bir, bizim de bir sinematekimiz vardı ilk Türkiye'de işte Türk Sinema Derneği e, adıyla 1965'te e, kurulmuştu. Ee, ve kültür tarihimizde çok önemli bir yeri var bu kurumun çok ilerici yani kültür tarihinin en ilerici oluşumlarından biri diyebiliriz Öyle. Ee, işte hayatta yani 80'de askeri darbeyle bütün dernekler gibi Türk Sinematik Derneği de kapandı ama e, yani 65'ten 80'e kadar hatta ilk 10 yılı daha da e, verimli olduğunu düşünebiliriz hı hı. E, o kadar kısa bir sürede Türkiye'de e, film izleme deneyiminin dönüşmesine, sinema okur-yazarlığının gelişmesine çok önemli bir e, katkısı oldu. <Gülüyor> yani devrim niteliğinde bir şey, o dönem için çok önemliydi. Şimdi 80'ten sonra işte İstanbul Film Festivali biraz onun yerini tuttu yıllarca evet. e, ve işte bugüne geldiğimizde de e, bu sinematekte Jack Salom'un e, öncülüğünde. Kijak Salom ilk Türk Sinematek Derneği'nin ilk üyesi hı hı. ve o sinematekte çok emeği olan biri. Daha sonra Fransa Sinematek'inde de e, çalışıyor. Yani sinematek e, seven, e, sinemateklerde çok emeği olan ve çok iyi bilen sinematekleri birisi. Onun öncülüğünde projelendiriliyor bu Kadıköy Belediyesi. Projeyi kabul ediyor, hayata geçiriliyor. İşte 2018'de başladı. İçeride. Cinematike özel bir bina tahsis etmek istediği için Kadıköy Belediyesi hı hı. yeni baştan o inşa edildi. İşte inşaatın tamamlanması, ondan sonra araya pandeminin girmesi derken evet. biz başka yerlerde gösterimler yaptık ama ancak yine açabildik binayı, sinema salonunu, seyirciye. Evet, Böyle için. hikaye kısaca, çok kısaca olmadı. <gülüyor> Yo, gayet iyi oldu. Seni Merdi'ne çok teşekkür ederim. Sinematek, sinema evinin en azından dayandığı geleneğe işaret etmiş olduk. Bu Aha. tabii ki başlı başına bir alan. Yani Türkiye'de sinematek tarihi ya da genel olarak sinemateklerin tarihi hakkında da <gülüyor> merakları belki size ulaşabilirler. Eminim tabii. elinizde belgelerde vardır, yanılıyor muyum? Var, evet. Sinematekin bir basılı materyal arşivi var. Eski sinematekten belgeler var ama çok fazla değil maalesef ama var. <gülüyor> Şu anda arşiv çalışmasında sinematek, sinemayev sadece basılı materyalle başladı. Çünkü filmleri koruma koşullarını oluşturamıyoruz. Bir de zaten hani bu, bugün oluşan bir sinematek bugünün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şimdi filmler de artık dijital. E, ve eski o 35 milimetre nitrat filmleri koruma koşullarını sağlamak hem çok zor hem onlar zaten e, başka yerlerde koruma altına alınmış durumda çoğu. Yani tabii alınamayanlar da var ama <gülüyor> biz şu an e, film... E, koruma işine girmedik hı hı. E, ama şey ileride tabi o da olacaktır. Evet tabi hemen o zaman söyleşide zaten bir sonraki soru da şu anki işleleri ne onu bir kısaca anlatırsanız sinema tek sinema ben kent takvimlerinde film gösterimlerine özellikle ağır veriyorum ağırlık veriyorum. Hı hı. Biraz öyle oluyor ister istemez. Ama hani planlama belki bundan daha fazlasına işaret ediyordur. Sizin şu anda aktif programınızın hani genel bir çerçevesini çizmenizi de rica edeceğim ama belki hani bu Tabii. çerçevenin de dışına çıkacak başka projeksiyonlar da vardır. Kısaca bir planı anlatabilir misiniz? Faaliyet planına. Tabii, tamam. Şimdi öncelikli olarak Sinematek Sinema ile bir sinema salonunu çok önemsiyoruz ve film gösterimlerini. Çünkü Sinematek'in şöyle bir işlevi oldu. Oruz sinema salonunda beyaz perdede film izleme geleneğini yaşatan bir yer olmalı sinematek diye düşünüyoruz. Evet. işte dijital teknolojin, teknolojinin yükselişiyle hem hem de işte ana akım sinemanın böyle bir tekerci duruşu var dağıtımda. Hı hı. Dolayısıyla beyaz perdede film izleme deneyimi yani. Özellikle sanat filmlerini, art House sinemayı görme e, olanağı giderek giderek azalıyor ülkemizde. <gülüyor> e, yani ona bir katkıda olmak e, zaten sinematekin işleviyle çok örtüşen bir şey. Bu yani öncelikle gösterimler. E, bu gösterimlerde nasıl işte sanatsal ve tarihsel değer taşıyan filmleri, <gülüyor> işte sinema sanatının e, kurulmasında etkili olan sinema akımlarını, e, işte klasikleri, ee, işte sinemayı sinema yapan filmleri <Gülüyor> e, bunlardan seçkiler e, oluşturup sunuyoruz. Bir gösterim ayağı var bu şekilde. E, bu gösterimleri de e, sunumlar mümkün olduğu kadar söyleşiler ve panellerle. Hani bu filmleri sadece izlemek değil, üzerine konuşmak, düşünce öğretmek, e, söz üretmek, e, yazmak, çizmek, buna teşvik etmek hani amacımız. Evet. Böyle bir yanı var. Ama e, bunun dışında Sinema evi aynı zamanda sinematik. Sinema evi de e, şeye sektöre bir e, katkı e, nasıl olabilir? Yani burası e, şey olacak mesela, sinemacılar, sinema profesyonelleri, sinema yazarları ve sinema üzerine çalışan akademisyenlerin e, biraz da böyle bir araştırma, tartışma ve üretme süreçlerinde bir araya geldikleri bir e, buluşma noktası olsun istiyoruz. Böyle bir etkinlik salonumuz var. Sinema e, üzerine çalışanlara kurumlara e, randevuyla e, kullanımına sunduğumuz e, toplantı odası var. İşte projesinde bir e, sunmak isteyen e, sinemacılar burada bu salonu kullanabilirler. E, şeyi e, toplantı salonu. E, onun dışında işte arşiv çalışmalarımız var dediğim gibi basım materyaller, senaryolar, lobby kartları, afişler. Hı hı, hı. arşiv de randevuyla araştırmacıların kullanımına açık hı hı. bir de kütüphane var sinema kütüphanesi var orası da randevuyla kullanıma açık oraya da internet üzerinden ulaşabilir olacaklar ve kitap listesinde görebilir olacaklar oradan bakıp istedikleri kitabı ayırtıp gelip burada kullanabilirler Evet dolu dolu hakikaten. Yani. Ee, evet sin <gülüyor> <gülüyor> sinema evinde olup bitirecekler. E, diliyorum çünkü e, çok büyük ihtiyaçlardan da e, bahsediyoruz bir yandan. Bilmem çok romantik mi oluyor bunu <gülüyor> söylemek <gülüyor> ama. E, evet. Yani şöyle bir soru da var hakkımda. Söyleşiyi bir parça kesintiye uğratmak riskini e, de göz alarak Hı -hı. aslında. Çünkü yani son bir buçuk iki yıldır çok tartışılan bu aslında yani yılların tartışması ama... İyice artan e, dijitalleşme, e, dijital dönüşüme e, ilişkin aslında sinematekin pozisyonu iyice e, belki vurgulamaya da yarar diye e, düşünüyorum. Yani özellikle pandemi sıra, sonrası düşünülerek büyük bir işte dijital dönüşüme e, uyarlanma ihtiyacı karşısında hissetti pek çok festival e, ve kurum. Evet. E, ve bunun aslında e, sinema sektöründe biraz... Nasıl söyleyeyim hı hı. kimin baskıları da ortaya çıkardığının gerek estetik gerek siyasi denebilecek kimin baskıları da ortaya çıkarabileceğini üstüne üstlük tek tipleşme riskinde, evet, e, evet getireceğini hı hı. düşünmüyor değiliz. E, siz nasıl bakıyorsunuz yani bunu senem hı hı. olarak da cevaplayabilirsiniz. Sinema Tek Sinema Evi'nin programı üzerinden de cevaplayabilirsiniz. Bu dijital dönüşümünü nasıl görmektesiniz acaba? Hı hı. Yani bu dijital dönüş, dönüşümün ön, bir kere önüne geçilemeyeceğini düşünüyorum. Yani evet. e, bu aslında bir anlamda ileriye doğru bir gidiş ve aslında dijital teknolojide e, nin sunduğu bir sürü imkan da var yani e, ve bunun yaratacağı yeni film izleme deneyimini de yok sayamayız <Gülüyor> e, bir kere çok geniş kitlelere ulaşma imkanı veriyor e, falan izleme Şüphesiz. deneyimini daha ucu, işte ucuzlatıyor hani daha ulaşılabilir kılıyor ama işte e, yani sinemada film izleme deneyimi a, başka bir şey Hı hı. O işte onun ve sinemanın temel asıl mecrası da Beyaz perde ve sinema salonu. Evet. Yani onu yaşatmak da bizim görevimiz. O nedenle bir sivrit gösterim yapmadık yani dijitalle şeyi birlikte götürelim demedik pandemiye rağmen. Hı hı. Tabii çok kötü denk geldi yani pandemi olması. Evet. İnsanlar çekiniyor da olabilir ama ilk gösterimler çok dolu geçti. Öyle mi? Ee, ne güzel. Evet evet. Çok iyi geçti ilk göstereyimler. Baya ilgi var. Alman dışı vurmuş sinemasına e, gençlerin ilgisi e, hakikaten e, dikkate değer. <gülüyor> Çok ilginç. Nasıl yorumlarsınız evet. bunu acaba? Merak ettim. Ya Demek ki e, e, klasik, sinemanın, e, klasik sinemaya ilgisi var aslında sey e, <gülüyor> gençlerin. Yani sinemayı öğrenmek istiyorlar ama e, imkan yoktu bugüne kadar. izleme imkanı yoktu. Doğru. Bir de Beyaz Perde'den Hı -hı. tabii ki bu klasikleri izlemek gibi bir i̇zlemek. özel avantaj evet. da var yani. Evet. Şimdi başka hiçbir yerde yok böyle bir imkan. Yani işte dediğim gibi bir zamanlar sinematik, ilk sinematek kapandıktan sonra İstanbul Film Festivali e, o işlevi üstlendi. Hı -hı, tabii. E, ama şimdi bağımsız sinemaların durumu da malum. Hani, evet. E, Evet bu manada isterseniz programa göz atalım dışa vurumcu Alman sineması dedik hı hı. yani bunu kaçırmış olan dinleyicilerimiz illaki vardır sinema tek sinema Onat Kutlar sinema salonunda 13 Kasım itibariyle başlayan Gösterimlerin bir kısmı dışa vurumcu Alman sinemasından örnekleri ayrılmış vaziyette. Bunun yanı sıra Metin Erkson'un filmleri toplu gösterimi düzenlenmiş. Bu da evet. başladı yine pazar günün kuyu filmiyle birlikte ve yılanların öcüyle. Ayrıca bir de belgesel programınız var. Bozca da ekibiyle BFED'de birlikte gerçekleştirdiğiniz. Biraz bakalım mı ayrıntılarına neler var şu anki aktif programda? Olur, tamam. Ee, işte bahse başta bahsettiğim gibi Alman dışı oyuncu sineması sinemanın kurucu ekollerinden bir tanesi. Yani kendinden sonra gelen bir sürü filmi, bir sürü e, janrın doğuşuna etkiliyor, şekillendiriyor. Sinemaya şekil veren bir akım yani. Hı -hı. Almanya'da doğuyor, yani Almanya'ya ödgü. E, dolayısıyla oradan başlayalım sanki yani ABC'si gibi. Evet. E, e, evet. Oradan başlamak istedik o nedenle. E, işte tek dokuz tane e, Almanlı vurumcu akımının çok klasik filmleri var. Yani e, şey mutlak Almanlı şavurumcu, hani, e, saf Almanlı şavurumcu filmler, e, klasikler. Onun dışında bir de bu akımın etkisindeki modern filmlerden e, 3-4 filmlik küçük bir seçki var e, burada. Hani modern sinemayı nasıl etkiledi onu görmek açısından. E, iki bir panelimiz olacak Almanlı şovör Sineması üzerine 25 e, pardon 27 Kasım'da hı hı. E, işte bu akımı da. konuştuğumuz Cumartesi günü hı hı. E, saat 12:30'da. E, bu arada programımızla ilgili bütün detayları web sitemizden takip etmek mümkün sinematek.belediye.com.tr e, adresinden hı hı. E, ulaşılabilir hı hı. web sitemize. Hı hı. E, Evet bunun yanı sıra Metin Arslan toplu gösterim. Bir de evet. evet. Metin Arslan da bizim sinemamızın öncü yönetmenlerinden bir, bir tanesi. Ee, yani hem e, toplumcu toplumburg sinemanın e, doğuşunda çok e, şey önemli bir etkisi var Metin Arslan'ın. E, hem yönetmen sinemasının doğmasında, auteur yani sinemasının e, büyük etkisi var ve çok e, işte estetiğiyle sinemaya yaklaşımıyla çok kendine özgü bir yönetmen. <gülüyor> o yüzden Metin Erksan'ı seçtik ve onun da bugüne kadar gerçekleştirmiş en geniş kapsamda retrospektifini e, yapmış oluyoruz. 19 <gülüyor> filmini göstereceğiz Metin <gülüyor> e, Evet, Bunları TRT için e, çektiği televizyon filmleri de dahil. E, <gülüyor> onları bulmak çok zor. TRT bizim için onları 4K'ya aktardı. Yani e, Bugüne kadar hani görülmemiş kalitede beyaz perdede izleme fırsatı hakikaten Önemli bence. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Bunu da buradan duyurmuş olmak çok önemli hakikaten. Metin Erksan'ı biliyorum diyenlerin bile muhtemelen görmemiş olduğu yapıplardan bahsediyoruz evet. aslında. Evet. E bir de işte dediğiniz gibi belgesel seçkimiz var. Bolca'da e, e, Ekoloji. Uluslararası Ekoloji evet. Belgesel Festivali işbirliğiyle gerçekleştirdik. Kadıköy Belediyesi de çok çevre e, sorunlarına önem veren bir belediye. Biz Kadıköy Belediyesi bünyesinde kurulmuş bir e, kültür kurumuyuz, merkeziyiz. Hı hı. E, ve hakikaten bizim için de çevre sorunları e, ve bu alandaki güncel tartışmalar hani hem, en önemli, e, şu anda en ilgiye muhtaç konulardan biri. Evet. E, o nedenle hani çok BİFET'le e, ortaklığımızı e, çok önemsiyoruz. Ee, orada gösterilmiş filmlerden bir, daha önce orada gösterilmiş filmlerden bu sene bir fed ödülünü kazanmış filmin de yer aldığı e, bir seçki var. Ee, daha sonra Aralık'ta da Alberto Vendimiate, İtalyan bir e, sinemacı, onun belgesellerinde oluşan bir dört filmdik seçki var. Ve bir de kısa filmlerimiz var. E, hep belgeseller ve kısa filmler olacak sinematekin seçkisinde. Hı -hı. Bunlar da hani normalde e, şeylerde, normal sinemalarda gösterim imkanı bulamayan. Türler biliyorsunuz. Ee, biz e, mutlaka yer vereceğiz her programda. E, ve bu sefer Türkiye'den kısalar bölüm kapsamında e, işte son yıllarda e, çıkış yapan kadın yönetmenlerimizin ilk kısaları nasıl yola çıktılar, ilk başta ne yaptılar, ne çektiler, e, onu görmek açısından öyle bir kısa film seçkimiz var. Programımız böyle. Bir sergimiz var ayrıca Alman dışı oyunculuğuna hı. paralel hı hı. Ee, ve hı. bir VR film gösterimimiz var. iki hafta boyunca 28 e, Kasım'a kadar izlenebilir o VR film gösterimi de. Üç boyutlu e, bir kısa film. Evet. Bu noktada <gülüyor> şeyi şöyle bir ufak derleme Toparlama yapmak istiyorum. Sinema'nın müsaadenizle hazır programı kapsamışken olduğu gibi. Bir yandan evet. dışa vurumcu Alman sineması ve Metin Aksan toplu gösterimiyle aslında kurucu yapıtlara e, olan ilgiyi görüyoruz aslında. Sinematik, sinema tek evet. sinema çevresinde ama bir yandan da e, Bifed'in e, Bifed katkısıyla Hı -hı. oluşturulan belgesel programında ve kısa film e, seçkisinde aslında Hı -hı. kadın yönetmenlerin ilk yapıtlarına bakarak da e, güncel tartışmalarında kalbinde durmak evet. gibi bir arzusu var bu Buna ilişkin ben yorum söyleyebilir miyim? Çok doğru. Yani sinema alanında özellikle söz üreten bir kurum olmayı istiyoruz ama bunu işte burası zaman içinde öyle bir yer olacak. Yani buraya ilginin işte akademisyenlerin sinema yazarlarının öğrencilerin sektör profesyonellerinin ilgisiyle burada öyle bir merkez oluştun ee, ve buradan hani güncel sinema ilgili güncel tartışmalar burada yapılsın ee, evet. istiyoruz. <gülüyor> evet yani aslında bir biçimde sinemanın sinema sanatının giderek daha çok mahrum olduğu kolektivite duygusunda e, yeniden ayağa kaldırma potansiyeli. Evet çok doğru. Var evet. gibi gözüküyor. Yani bir yandan e, bu ortasındaki bu hani dijital dönüşümde sizin pozisyonunuz ne e, diye sorarken. Aslında onun tabii bir de parantezi var. Ki de aslında hani sinema ya da hani işte izleyiciler e, daha da atomizli oluyorlar ama sinematik sinema Hı -hı. evi aslında daha kolektif bir e, sinema e, üretiminin de e, taşıyıcısı gibi gözüküyor. Evet. Böyle bir iddiası evet, evet hem üretim hem tüketim anlamında hani o kolektifte önemli evet bizim için yani. Yani sinemada film izleme deneyimi de o yüzden de önemli zaten evet. evet. Yani o kolektif alanı korumak önemli. Evet. Peki çok Post teşekkür geldi. ediyorum. Ben e, sinemanın <gülüyor> süremizin sonuna geldik. E, sanırım hani tasarladığımız e, şekilde e, hı hı. konuşabildik her şey diye düşünüyorum. E, yani şey çok zor. Şu anda zoomdan buluştuk. E, aslında evet. sinema sinema evine e, daha uygun Gelsin. bir ortamda gelme. E, evet, de çok isterim. E, bütün dinleyicilerimiz de buradan e, oraya davet ederim tabii ki. Daha çok yeni hı hı. kapılarını açtı. Geçen cumartesi ilk gösterimler gerçekleşti. Eminim epey kalabalıklaşacak pandemi mahalleri verdiği <gülüyor> müddetçe. O yüzden bir an önce ilgi duyanlar yollarını düşürsünler diyelim. Kadıköy'de neredeydi bu arada sinemaya ufak bir tarifte vermenizi isteyebilir miyim kapanışta? Tabii Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'na yakın Yoğurtçu Parkı ile Hasırcıbaşı Caddesi arasında bir eski köşkün yeniden yapılan, yapılmış binasında hmm. hizmet veriyor. Web sitemizden adres bilgisini alabilir e, gelmek isteyenler. E, şimdi 13 e, Kasım 30 Ocak tarihleri arasındaki 2,5 aylık programımız hakkında da web sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilir herkes. Evet. Ocak sonrası da olup bitecektir. Artık takip edeceğiz. Şimdi çok da sıkıştırmak istemiyorum sizi. Daha neler olacak bahar aylarında diye. <gülüyor> ee, Tekrar konuşuruz isterseniz. Çok teşekkür ederim e, yer verdiğiniz için. Ne Sen demek e, çok mutluluk duyduk e, yeniden <gülüyor> faaliyete geçmenize ve yayına e, katkıda bulunmanıza. İyi seyirler diliyorum ben herkese şimdiden. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar. Açık Dergi